Sevgili dostlar, sevgili Tanju, şiirle başlayacağım. Senden ufak bir eko istiyorum sesime eko vermesin. Tamam abicim veriyorum abicim. E, buyur abi eko hazır. Seni seni seni şey, seni seni seni seni seni seni seni seni seni Evet, çok, evet, çok, evet çok, abi seni seni seni seni seni seni seni seni seni seni Ha biraz kısayım diyorsun. Tamam abicim eee kıstım şimdi abicim. Buyur abi. Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar güzelsin. Aranızda bir fark var. Yıldızlar milyarlarca. Sen, sen bir tanesin. Sen bir tanesin. Bir tanesin. Eyvallah. Eyvallah abicim ya. O şiir neydi öyle ya? E, dur, dur abicim dur. Dur bunun bir tarafı yazayım da e, sözüme söylerim. E, neydi? E, seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar güzelsin. Aranızda bir fark var. Yıldızlar milyarlarca. Sen bir tanesin. Evet. Nereden buluyorsun abicim bu sözleri ya? Şiir desen şiir değil. beyit desen beyit değil. Nazım desen Nazım değil. Yani edebiyata yeni bir tür kazandırdın abicim ya. Süpersin valla. sevgili Tanju. Sevgili Tanju. Evet abi. Az önce beyt dedin de aklıma geldi. Ne geldi abi? Beyti, beyti bilir misin sevgili Tan şu? <gülüyor> Bilmem mi abi ya. Böyle hani Adana ıhıla başın arasına koyarlar böyle yuvarlak yuvarlak keserler abicim. Evet. Ee, güzelce böyle dizip bir de yanına yoğurt. Of, of. beyit olsa da abicim yesek süper olur vallahi ya. Of, of kine of sevgili Tan şu. Ay canım çektim valla. Beyti. Beyti. Beyti ne kadar da hoş bir kelime değil mi sevgili dostlar? Beyti ve Büyük İskender iki eski dost. Polat Alemdar da onların amansız düşmanı. Amansız düşmanı. Eyvallah. Ya ya sana hayranım abiciğim ya. Lafa Beyti diye başladın. İskender'e girdin. Polat Alemdar'dan çıktın. Yani öyle sırrı öyle güzel bir şeyler söylüyorsun ki. Kurtlar Vadisi'ndeki böyle ihtiyarlar gibisin abiciğim ya. <gülüyor> Allah sevgili Tanju teşekkür ediyorum iltifatların için. Bu arada bu arada program girişini yapmayı unuttuk. Çok özür diliyorum. Aa, evet abi doğru ya. Bir merhabalar diyelim sevgili dostlarımıza. Merhaba sevgili dostlar. Ömer Han'la Damardan Nameler programımıza başladık. Yine birlikteyiz kumanda masasında sevgili dostum Tanju. Eyvallah abi. Başta olmak üzere tabii ki... Yani... ...menajerim Mehmet, şoförüm Ali ve kuaförüm ile olan birlikteliğimiz şu an itibariyle başladı. Ee, bir dakika, bir dakika abi ya. Şoförüm, kuaförüm falan abicim ne zaman aldın bunları ya işe? Benden habersiz oluyor mu yani? Sevgili Tanju, ee, baktım camiada herkesin bunlardan var. Ne yani... ...herkesin var da benim mi olmasın ha? Neden, neden, neden benim e... olmasın sevgili şu e... Tamam, tamam abi. E, yani madem aldın olan olmuş hayırlı olsun o zaman. E, hem böyle daha havalı olursun değil mi abicim? Eyvallah sevgili dostlar. E, o zaman ne diyoruz sevgili şu Ne diyoruz abi? E, e, o zaman bir şiirle başlayalım diyorum. Tamam abi. Çok güzel bir şiir. E, şöyle ki dün gece... Gökyüzünde yıldızları seyrederken ağzımdan veren yıldızların yıldızların neden bu kadar parlak olduğunu ve gezegenler arası çekim kuvvetini anlatan gerçekten çok hoş çok güzel bir şiir. <gülüyor> Onu paylaşmak istiyorum sevgili Tanju. Evet abi. Fonu girer misin? Ha fonu evet evet giriyorum abicim e, girdim abu buyur. Sevgili Tanju, hafif bir eko rica ediyorum. Abicim senin bu eko takıntın da nereden geldi böyle ya? Of, tamam tamam. Ee, eko hazır abi. buyur abi. Gökyüzünde, gökyüzünde bir yıldız seç. Senin kadar güzel ve parlak olsun. Sonra, sonra benim için bir yıldız seç. Parlaklığı önemli değil, sana, sana yakın olsun. Sana yakın, sana yakın, sana yakın. Eyvallah, eyvallah, Allah! Abi dur ya! vallahi nutkum tutuldu yine ya! Ah, ya ben en iyisi yine bunu bir kenara yazayım da... sözüm okurum sonra. Ne? Ne? Ne dedin sevgili Tanju? Ee, sözüm okurum dedim abi. Sözlüm mü? Sen... Ee, evet abi, sözlendim. Başta da söyledim ya. Peki... ...neden? Neden bana bugüne kadar söylemedin sevgili Tanju? He, biz sırdaş değiliz biz. Biz arkadaş değiliz. Sen benim asistanım değil misin? Değil misin? Eyvallah. Aha. Yani abi öledikse de şimdi kusura bakma yani. Biz hani şimdi kendi aramızda sözlendik ya. E, ama söz abicim nasılsa nişanım var, sonra düğünüm var. Mutlaka seni de çağıracağım abicim. Eyvallah. İnşallah. Nişan. Nişan dedim de aklıma geldi. E, ne geldi abi? Nişan ve düğün iki eski dost Nikah onların üvey kardeşi Üvey kardeşi eyvallah Eyvallah, eyvallah. Ve Sevgili dostlar hazır nikah demişken Ümit ve söylesin tüm sevenler Ve evlenmek isteyenler için Ümit ve sen iki eski dost İsmail YK'da onların Almancı kardeşi. Almancı kardeşi. Eyvallah. Eyvallah. abicim ya. Sanki şu anda abicim rüyadayım biliyor musun? İsmail YK hayranıyım abicim ben ya. Ne de güzel bağladın yani. Hem sözüm de çok seviyor İsmail YK'yı. Öyle mi? Evet abi. Hele şu hani Facebook şarkısı var ya. Ona ikimiz de bayılıyoruz abi ya. Fe Fe... Facebook, Facebook abi. Facebook mu? Evet. Ee, ben dinlemedim. Var mı öyle bir şarkı gerçekten? O, o, olmaz mı abicim ya? Yani sen bilmiyor musun bunu? Evet. Abi hemen ayarlayayım da dinleyelim olur mu o zaman? Tamam. Hemen geliyor abicim. Ee, girdi abi. Şiirin ürkek ve titrek çocuğu. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Han'la damardan nameler. İnternet kafeye gittim, Facebook sayfasına girdim, adımı çılgın diye verdim. Artık ben de üye oldum. Facebook, Facebook her gün aradım durdum. Şirin ülkek durdum ve titrek çocuğu Facebook, ve titreş Ömer Hanlı. Damardan nameler, Ömer Hanla damardan nameler. Perişan, Perişan FM. FM, Perişan, Perişan FM. FM. Türk radyoları, Türk radyoları, Türk radyoları. Perişan, Perişan FM. efendim. Perişan Efendim şimdilik kadar Perişan Efendim. Her gün çift saatlerde yalnız ya Dünya Radyo'luğa. Yazan Ben Umar Pekin oynayanlar Ben Umar Pekin. Mustafa Sarıtaş teknik yapım Ben Umar Pekin. Dinleyin dinleyin dinleyiciler.